Baş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı verilerine göre geçen yıl Türkiye'de toplam 2688 orman yangını meydana geldi. Orman yangınlarının önceden tahmin edilerek bir erken uyarı modelinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar yangın ve iklim arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü'nden Doktora öğrencisi Burcu Calda'nın Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, Dr. Ali Kalbati'nin danışmanlığında yürüttüğü proje, orman yangınlarının önceden tahmin edilebilmesi konusunda yeni bir perspektif sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksek Okulu İşbirliği'nde başlayan proje, İzmir'de gerçekleştirecek sera ve laboratuvar çalışmalarından oluşacak. Yapılan çalışmalar faydalı bir toprak mikroorganizması olan arbusküler mikorizal fungusun yani AMF'nin toprağın nemini arttırmadaki etkisini ölçecek. Böylece Akdeniz iklimiyle orman yangınları açısından riskli şartların olduğu İzmir'de orman yangınlarını önlemek için AMF'nin nasıl bir yol üstlendiği değerlendirilecek. Bir yıl sürmesi planlanan proje, durdurulamayan orman yangınlarının başlamasında bariyer görevi gören toprak nemini SMAP teknolojisiyle çalışan uydu görüntüleme belirleyerek toprak nemini arttırmada mikroorganizmaların rolünü araştıracak. Böylece orman yangınlarıyla mücadele konusunda biyolojik bir çözüm önerecek. Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne sunduğu bir raporda Avrupa Karbon Piyasası kapsamında düzenlenen Sere gazı emisyonlarının geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %9,1 düştüğünü söyledi. Düşüş, Mayıs ayında komisyon tarafından daha önce açıklanan %8,7'den biraz daha fazlaydı. Avrupa Birliği'nin sere gazı üretiminin yaklaşık %45'i bloğun küresel ısınmayla mücadele etmek konusundaki ana politikalarından birini oluşturan emisyon ticaret sistemi yani ETS tarafından düzenleniyor. Avrupa Birliği emisyon ticaret sisteminde kaç tane fazla izni olduğunu hesaplamak için firmaların yıllık emisyon verilerini kullanıyor. Bir piyasa istikrar rezervi yani MSR'den daha fazla karbon fiyatını düşürebilecek aşırı arz oluşumunu önlemek için bu izinlerin bir kısmını kaldırıyor. Yeşil Gazete haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesine yer alan Orhanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, Bölgede jeotermal enerji santrali yapmak isteyen şirketin köylülerin tapulu arazilerini yol olarak kullanmasına karşı arazilerini dikenli telle çevirdi. Şirket tarafından bu sürede birçok zeytin ağacına zarar verildiğini belirten köy halkı yeni zeytin ağacı fidelerini de toprakla buluşturdu. Orhanlı Köyü Derneği tarafından yapılan açıklamada jeotermal şirketinin yasa dışı bir şekilde yol olarak kullandığı köyümüzdeki tapulu arazileri tapu sahipleri ve köyümüzün sakinleriyle birlikte imeceyle tel çekerek kapattık. Yaşamımızı tehdit eden jeotermale karşı hakkımızı savunacağız ifadelerini kullandı. Hayata geçirilmesi halinde İzmir yarımadasına özgü erkence türü zeytinlerden oluşan zeytin ormanlarına büyük zarar verecek olan jeotermal enerji santrali hem bu yörede geçimini sağlayan insanların hem de bu ormanlarda yaşamını sürdürmekte olan pek çok canlıyı tehdit ediyor. Zeytin yoksa biz de yokuz diyen Orhanlı ve Yeniköy sakinleri Jiyotermal'e karşı mücadele veriyor. Hollanda iklim elçisi Marcel Bökebom, Avrupa ülkelerinin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun yani IMF'nin hissedarları olarak nüfuzlarını dünya genelindeki ülkelerde yeşil yatırımları teşvik etmek için kullanmaları gerektiğini söyledi. Bülkebom, High Ambition Coalition tarafından gerçekleştirilen dirençli bir toparlanma bildirisinin lansmanında konuştu. Bülkebom, geçmişten miras aldığımız eski kirletici ekonomilerde uzun vadede kalabilir miyiz? Yoksa bunu ilerlemek ve istediğimiz daha temiz, daha adil bir geleceğe yatırım yapmak için bir fırsat olarak görebilir miyiz? diye sordu. Genellikle ucuz enerji kaynaklarının başka bir şeyle değiştirmesi gerekir ve bu sürdürülebilir alternatiflere yatırım yaparak değiştirebileceğimiz bir şey dedi. Karayip bölgesinin deneyimli iklim değişikliği uzmanlarından biri olan Leon Charles ise yeşil enerji kullanımına geçersek döviz açısından, ekonomik kalkınma fırsatları açısından, genel olarak daha temiz bir çevreye sahip olmak açısından birçok faydası var. Bu yüzden hedefi baskı olarak görmüyoruz dedi. The High Ambition Coalition'ın ülkelerin Aralık ayına kadar imzalamalarına açık olan yeni bildirisi, gelişmekte olan ülkelerin COVID krizinden daha çevreci bir şekilde kurtulmalarını sağlamak için borçlarının temizlenmesi çağrısında bulunuyor. Marshall Adaları Cumhuriyeti'nden Bakan Christopher Leuk, finansal kuruluşları dinlediğini umduğunu belirterek, ''Bizim gibi devletler iklim krizine neden olmadı. Ancak etkilerini ilk biz hissediyoruz.'' Dünyanın dört bir yanındaki savunmasız topluluklar yeşil bir toparlanmaya yatırım yapmak istiyor. Ancak bunu yeterli kaynaklar olmadan ve ağır bir borç ülke taşırken yapamazlar dedi. Bildiride ayrıca kurtarma harcamalarının %60'ının iklim dostu projelere harcanacağı ve kömür ve fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılacağı vaat ediliyor ve ülkeleri Paris anlaşması kapsamındaki 1,5 derece ısınma ile